Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye Izrat Odaları Birliği yani TZOP Genel Başkanı Şems Bayraktar, tarımsal üretimin hızla seraya kaydığını, üretimde seranın payının arttığını bildirerek pazarlara yakınlık, zengin geotermal enerji potansiyeli ve uygun iklim koşulları nedeniyle seracılık için biçilmiş kaftan olan Türkiye'de muzun dörtte üçü, salatalığın beşte üçü, sivri biber, çilek, sofralık domates ve kabahan 5'te 2'si patlıcanın 3'te 1'i sera'da üretiliyor dedi. Bayraktar yaptığı açıklamada yıl boyu üretime imkan tanıyan seracılığın birim alanda daha fazla ürün alınmasını sağladığını, tabi afetlere karşı ürünü daha iyi koruduğunu, 4 mevsim istihdam yarattığını, sera imalatında olduğu gibi diğer sektörlerde katma değer elde edilmesine yol açtığını belirtti. Türkiye'de 1940'lı yıllarda Antalya'da kurulan tesislerle seracılığın başladığını 1960'lı yıllardan itibaren plastiğin örtü malzemesi olarak kullanılmaya başlamasıyla hızlı bir gelişim dönemine girdiğinin bilgisini veren Bayraktar şöyle devam etti. Sera alanları 1960'da 10.000 dekardı. Günümüzde 664.000 dekara çıktı. Dünyada seracılıkta ilk 4 içinde yer alıyoruz. Avrupa'da İspanya ile yarışıyoruz. Sera alanlarının büyüklüğü Bahreyn ve Singapur devletlerinin yüz ölçümüne yaklaştı. Avrupa Birliği üyesi Malta'nın iki katını geçti. 6.352.000 ton sebze, 368.000 ton meyve, 1.193.000.000 adet de süs bitkisi bu seralarda yetiştiriliyor. Özellikle sebze üretiminde seracılık büyük önem kazanmış durumda. Seradaki sebze üretimi Fransa'nın toplam sebze üretiminin 1.15 milyon ton aştı. Türkiye'nin Serada ürettiği sebze miktarı Almanya'nın, Romanya'nın, Tunus'un, Arjantin'in toplam sebze üretiminin iki katına yaklaşıyor. Yunanistan, İngiltere'nin, Portekiz'in toplam sebze üretiminin iki katını geçiyor. Belçika'nın, Kanada'nın, Şili'nin 3 katına ulaşıyor. Sadece Sera'da Türkiye 6,35 milyon ton sebze üretirken Sera, tarla, bahçe toplamı olarak da sebze üretimi Fransa'da 5,2. Almanya ve Romanya'da 3,8. Tunus'ta 3,5. Arjantin'de 3,4. Yunanistan'da 3. İngiltere'de 2,8. Portekiz'de 2,7. Kanada'da 2,3. Belçika ve Şili'de 2,2. Avustralya'da da 1,5. 0.6 milyon tonu buluyor. Toplam sebze üretiminin %21.1'inin meyve üretiminin %1.95'inin seralarda yetiştirildiğini belirten Bayraktar, plastik seraların alını toplam sera alanlarının %46.7'sini oluşturuyor. Sera alanlarının %24.3'ü alçak tünel, %16.9'u yüksek tünel, %13.1'i ise cam seralardan meydana geliyor. En fazla sera şu anda Türkiye'de, Antalya'da. Bu Antalya'yı Mersin ve Adana illeri izliyor dedi. Bu yıl uygulamaya konan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince mevcut sera işletmelerinin teknik altyapısının iyileştirmesi amacıyla seralarının modernizasyonu için 100 bin liraya kadar yatırım dönemi için 0 faizli işletme dönemi için ise %50 faiz indirimli kredi kullandırılmasının önemli bir destek olduğunu bunun devam etmesi gerektiğini vurgulamış Bayraktar. İzmir'de bisiklet ulaşımına dair istekler ve talepler artarak devam ediyor. İzmirli bisiklet kullanıcıları yerel yönetimden talep ettikleri bisiklette ulaşım altyapısı taleplerini dile getirmeye hemen hemen her ay yaptıkları birkaç etkinlikle devam ediyorlar. 24 Aralık 2016 Cumartesi günü yapılan etkinlikle bu taleplerini bir kez daha dile getirdiler. Ancak bu sefer biraz farklı bir noktada. İzmir'in Çamdibi, Altındağ ve Yeşilova semtlerinde düzenlenen bisiklet turu farklı ve önemli bir noktanın altını çizmek için yapıldı. İzmir'in hane başına en çok bisiklet düşen semtleri nereler? İzmir'de en çok bisiklet nerede kullanılır? İşte tüm bu soruların cevabı bu 3 semt. Yıllar önce Balkanlardan göç eden vatandaşlarımızın yoğunlukla yaşadığı bu 3 semt adeta bisiklet kültürüyle yoğrulmuş semtler. Bu semtlerde yaşayan yurttaşlar göç ettikleri yerlerden gelirken sahip oldukları bisiklet kültürünü de buraya taşımış ve bisikletli hayatlarının bir parçası olarak kullanmaktalar. Bu semtlere yolunuz düştüğü takdirde 60-70 yaşlarında amcaların ikişerli üçerli gruplar halinde sokaklarda bisiklet kullandığını, bisikletin önündeki sepette marketten aldığı ekmeği yumurtayı koymuş evine dönmekte olan birçok insanı görmeniz mümkündür. Bisikletin arkasındaki bagaj kısmına arkadaşını oturtmuş, gideceği yere kadar bırakan bir bisikletli manzarası bu semt için hiç de olağan dışı değildir. Aynı zamanda semtlerdeki hemen hemen tüm kahvehanelerinin önünde en az 15 tane park halinde bisiklet görmeniz mümkündür. 7'den 70'e tüm semt sakinlerinin bisikletle olan doğal alışkanlığı görülmeye değer İzmir'de. İstanbul'un iki yakasını 6. kez birbirine denizden bağlayacak. Üsküdar-Kabataş arasında 2 kilometre uzunluğunda yayaların ve bisikletlilerin geçeceği İstanbul Boğaziçi Bulvarı için sondaş çalışmaları başlamış durumda. Hürriyetten Fatma Aksu'nun haberine göre proje İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vaatlerinden biriydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Şirketlerinden Bimtaş taahhüt altında bulunan Kabataş-Üsküdar arası Boğaz Geçiş Yaya Tüneli deniz ve kara sondajlarının yapılması hizmet alım İş adı altında yaptığı sondaj ihalesini 7 milyon 500 bin liraya sonuçlandırdı. 13 Aralık'ta sözleşme imzalayan şirket sondaj çalışmalarını 12 Mart 2017'ye kadar tamamlayacak. Kadir Topbaş'ın 2019 yılında sona erecek 3. dönemi bitene kadar hayata geçirmeyi planladığı denizin 20 metre altından geçecek 2 katlı yaya tünelinin üst katından yayalar